Tuhumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadep. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün İstanbul'un ilk yer yüzü pazarını ve onun öncül hikayesini konuşacağız Fatma Denizci ile birlikte. Ama ona geçmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Beyza Avcıoğlu'na bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölümü olan katkıları için. Evet biz Buğday Derneği olarak her programın sonunda kendi yüzde yüz ekolojik pazarlarımızı tanıtıyoruz. Ama İstanbul'da gıda alternatifi olarak baktığımızda çok iyi bir pazar daha var. Şile'de kurulan yeryüzü pazarı. Onu konuşalım istedik ama sadece ondan başlayamıyoruz tabii. Bunun arkasında uzun bir hikaye var. Konuğumuz Fatma Denizci ile birlikte onu konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Çevre Festivali vesile oldu. Sizle tanışmamıza <gülüyor> <Evet>, mümkün <programdan> olduğuna <gülüyor> orada aynen tanışıp e, sonunda sizleri alabildik. Ben de çok istiyordum ne zamandır. E, dediğim gibi pazarı konuşmak istiyoruz ama önce hem dinleyicilerimiz için e, sizi biraz tanıyarak başlayalım. Bu gıdayla toprakla olan ilgi nereden başladı da sonunda bu yeryüzü pazarlarına giden yol açıldı. Ee, aslında 25 yıl kadar ben profesyonel olarak e, bir özel şirketlerde çalışan birisiyken, e, sonrasında bu işi bırakmaya ve e, doğaya, çevreye daha e, saygılı farkındalığı olan bir insan olarak e, yaşantımı özel sıkıştırıp insanları böyle bir ya, evet. şeyler yapmaya dayandırıyorum. Kimi, e, kimi duysam mesela e, bu konulara. E, ilgilenen, şey, ilgilenen e, genelde finansçıları oluyor. <gülüyor> Bankacılar oluyor. Herhalde bu çok fazla hangi maddi sektör? şeylerle o da <gülüyor> ilgili olmandan böyle sıkılıyor insanlar ve şeyleri çok büyük oluyor tabii. Parayla ilgili şeyler böyle kafanızda milyon dolarlar, milyon eurolar. Ha şimdi mesela o hiç parayla tabii. hiçbir işim yok mesela. Hangi, <gülüyor> evet, hangi sektörlerin <gülüyor> en büyük baskıyı yarattığını oradan görebilirsiniz. Kim Kes... toprağa kaçtı oradan anlaşılabilir. Kesinlikle. Ee, bizim zaten Şile'de bir 30 seneden beri e, arazimiz vardı. Her zaman zaten böyle doğaya meraklı bir aileydik. Ekip biçiyorduk ama bu yaptıklarımızın aslında e, bize normal geliyordu. Ama e, şehirli insanlar için bunun bir özlem olduğunu ben çok sonra fark ettim. Ve e, toprağımızı işliyoruz. E, bari ben bir organik tarım yapayım dedim. E, o zamanlarda işte bir 7-8 sene önce e, yeni yeni Ülkemizde gelişmeye başlamıştı. Hem öğrenim nasıl oluyor bu işe bir bakayım dedim. İşte 7 yıldan beri organik tarım yapıyorum. Bunu yaparken birden şey fark ettim. Bizim bunu organik tarıma başlamak için yerli tohumun, yerel tohumların olmadığını, bunu almanın satmanın yasak olduğunu... Ne yapacağım diye şaşırdım Başlamadan ee, evet, engeller var evet, aslında Evet ama ben her zaman zaten kendi tohumlarımızla tarım yapıyordum Ama bunu bir ticari bir şey yapmak için Kimsenin bunu kullanmadığını fark ettim ee, O zaman e, dedim ki ben ya buna bir dikkat etmem lazım Bu çok önemli diye şey, Bütün enerjimi buna verdim Tohumlar konusu biraz evet, daha öne çıktı Evet çok ee, Ondan sonra bütün işte Anadolu'yu dolaştım Ailem benim Konyalı ...işte bütün köy haber saldık falan... ...bana tohum lazım Kesin yani tohum lazım... ...böyle bana kolilerle kargolara... ...tohumlar dolmaya başladı. Ama çoğu böyle... ...sandıklardan ve yani ekimde... ...tarladan gelmiyor yani benim... Yok. ...tohumla ilgili ilgilenen <gülüyor> çok kişi var... ...derneğin içerisinde. Konuştuğumuzda... hep böyle <gülüyor> yani aa tamam bu ürünün... ...bu senenin mahsulünden değil de... ...dur bakayım sandıktan çıkar mı diye... Evet, evet. ...aslında ekilmeyen yerlerden Evet evet... Gelmiyor. ...herkesin ekilmeyen bir yerlerde... ...köylülerin özellikle var yani yok... Denmesine ben inanmıyorum her yerde bu tohumlar var fakat kullanılmıyor ne, Onu tabii nedenleri var yani neden kullanılmadığıyla ilgili e, sonrasında e, işte bu tohumların alınması satılması yasak derken işte baktım ki e, Türkiye'de tohum takas şenlikleri yapılıyor birkaç tanesinde hemen koşa koşa gittim yani İzmir'dekine. ...seferihisar'dakine bana nasıl yapılıyormuş... ...neymiş bu tohum takas diye... ...onu da o zaman öğrendim. Bunu da yine altını çizelim. Sizin Aha. sertifikalı bir tohumcu değilseniz... ...tohum alım satımı evet. yapmanız bu yaratıcılığı yasak. Tabii, tabii. Dolayısıyla tohum takas evet. şenlikleri de... ...bunlara bir tepki olarak Aha. çıkmış vaziyette. Evet, böyle bir sistem kurulmuş şimdi. Şimdilik buna devam ediyoruz. O zaman ben Şile'nin Ovacık Köyü'nden geliyorum... ...ve orada tarım yapıyorum. Ovacık Köyü'nde bir tohum takas şenliği yapalım o zaman... ...bizlere bakalım nasıl şey olacak diye... ...ama bunun için... Ee, ben de daha yeniydim çok fazla bilmiyordum ee, Yeni şey yapmıştım başlamıştım İşte yerel yönetimi davet ettik işte her yerden etkinlikler duyurduk falan Herhalde 100 kişi 200 kişi 500 kişi gelir diye düşünüyorduk Köyümüz de 100 kişilik bir köy evet. o kadar küçük yani İnanamazsınız o gün 5000 kişi geldi İstanbul'dan İzmir'den Seferihisar'dan Karaot'ta biz böyle ne yapacağımızı şaşırdık. Hem çok sevindik. Bu kadar buna dikkat eden insanların olması çok hoşumuza gitti. E ayrıca benden başka şey yaşayan tabii yerel yönetimi oldu. Ne kadar ilgi çekebiliyorsun aslında evet, Şile o, Hı -hı. Çünkü onlara ikna etmem benim bayağı bir bir senemi aldı. E, tontakas yani yapalım dedikçe hani niye? hiç kimse ilgilenmediler. Yani ne işe yarayacak, ne yapılır bu diye. Sonrasında böyle beş bin tane insan gelince Aa, falan böyle şaşırdılar. Artık e, bu sene beşincisini yapacağız düşünüyorum. Yani. Her sene düzenli olarak dom takas yapıyoruz. Şimdi aslında bence yani ben de bir İstanbullu olarak İstanbul'da <gülüyor> özel bir konuma sahip. Normalde büyük şehir planlamalarında hep yeşil kemer denen Hı. aslında büyük şehirleri besleyebilecek e, hala tarım yapılan Hı. şehire yakın planlama içerisinde Hı. bazı ilçeler olduğunu ya bazı bölgeler olduğunu biliyoruz ama İstanbul'da biz maalesef nerede yeşillik görsek oraya otoyol köprü yapmaya çalışan bir zihniyetteyiz maalesef. Evet. Şile hala yanılmıyorsam 57 57 köy var. 57 köyle aslında hala aktif olarak tarım yapan ve bu büyük şehri yani pek tamamını besleyemez Hı. tabii ama yine de önemli bir gıda kaynağı sağlayabilecek bir konumda. Evet. O yüzden yerel yönetiminin de bununla ilgilenmesi ayrıca evet. sevindirici tabii. <gülüyor> Peki tohumla ilgili bu hikaye başladı. Sonra bir dernek kuruluyor yanılmıyorsam. Ovacık Kadın Tohum Derneği evet, diye. Evet, Bunu biraz da, dinleyelim. <gülüyor> o da işte bu yerel tohumları korumak, işte ekmek, üretmek, çoğaltmak, başkalarıyla paylaşma amacıyla işte kurulmuş bir dernekti. Bu dernek daha sonra bir amacı da tabii ki bunları tohumları ekiyorsunuz, üretiyorsunuz. O ürettiklerinizi ne yapacak? İnsanlar <gülüyor> bir pazarlama e, Tabii, bir şey yoktu yani ulaşamıyor Küçük köyler yani o kadar küçük Araziler ki bazen bir dönüm İki dönüm metrekarelik e, Üretim yapan e, üreticiler vardı Ve Şile'de de bizim e, aslında bakılırsa Bu kadar köyü olmasına rağmen Doğru düzgün bir üretici pazarı yoktu bu üretici pazarı eksikliğini ben gördüm. İşte bunu gene yerel yönetime, bizim üretici pazarımız doğru düzgün bir şey yok. Biz bunu şey yapalım, insanlar ekecekler ama nerede pazarlayacaklar, satacaklar, para kazanacaklar diye. Ee, o sırada ben Slow Food'la tanıştım. Hı hı. Slow Food'da biliyorsunuz hem bu yerel tohumları hem yerel lezzetlere, üreticilere, küçük çiftçiye çok fazla destek veren bir hareket. Slow Food'un ayrıca bu fel, Slow felsefesiyle bir de yeryüzü pazarları olduğunu duydum. Aa, daha da değişik geldi bana yani. Madem bu kadar kadar hiç doğru düzgün bir pazar açılmamış. var yapacaksak bu yeryüzü pazarı olsun yeryüzü dedim. Olurdu. Farklı bir şey olsun dedim. E, nerelerde var diye baktığımızda Foço'da e, ilk... Yeryüzü Pazarı Türkiye'de kurulmuş. Tek zaten o. Sonra Foça'yı ziyarete gittik. Baktık ne yapmışlar, nasıl bir sistem kurulmuş, biz nasıl yapabiliriz diye. Yani, üretici pazarları, bildiğimiz e, üretici pazarları. Buna işte yerel yönetimle gelip anlattık. Nasıl olacak, e, biz de böyle bir şey yapsak nasıl olur diye. E, sonrasında onların da kafasına yattı Hı -hı. bu. E, Tohum takas yani en evet, iyilik ilgisi, ilgisi <gülüyor> Tabii, olurmuştur. tabii. Ee, i̇lk önce tabii birden yeryüzü pazarı açmadık. Bir, bir buçuk iki sene kadar üç beş tane üreticiyle e, bir çok eğreti bir yerde e, üretici pazarı açtık. Aha. Onu, aha, bir şeyimiz, çünkü onu o yeryüzü pazarı ismini almak... O kadar da çabuk olabilecek bir o şey değil. Bir sürece değil. bağlı <gülüyor> kadarıyla. Onu evet. da soracağım ama Hı -hı. pazara gelmeden önce benim sormak istediğim Hı -hı. bir şey daha var. E, derneğin adı da ilgimi Hı -hı. çekti. Yani Ovacık Tohum Derneği değil. Ovacık Kadın Tohum Derneği evet. olmasını da aslında ben sormak <gülüyor> istiyorum. Çünkü e, tohum konusuna baktığımızda kadının hep ayrı bir yeri olduğunu e, söylüyoruz. Biraz da sizden dinlemek isterim. Evet, e, Hepimizin bildiği gibi tohumları zaten saklayan bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz yani kadınlarımız yapıyor. Sonra toprağa eken de o sonra oradan üretip alıp tekrardan tohum haline getiren de o olduğu için ben kadın derneği olmasını istedim yani bizim her zaman kadınların bu konuda bize bir rehberlik yapabileceğinden eminim ve de zaten öyle oluyor yani ben bütün şeyi istediğim tohumları bulmakta onları nasıl ekeceğimi ...de öğrendiğim kadınlar oluyor. Evet, kaynak kadınlar oluyor. Hı -hı. Üreticiler de herhalde pazarda bilmiyorum nasıl... Çoğunlukta. Bir çoğunlukta. çoğunlukta. <gülüyor> ee, bölmüştüm yeryüzü pazarının hikayesini... <gülüyor> ...dediğiniz gibi ilk yeryüzü pazarı olarak... ...açılmıyor. Önce evet. yanılmıyorsam... ...Şile Doğal Ürünler Pazarı olarak evet. açılıyor. Daha evet. sonra yeryüzü pazarı olarak... ...son haline geliyor. O süreç nasıl <gülüyor> işledi? Nasıl yeryüzü pazarı <gülüyor> olunuyor? <gülüyor> e, bu... ...Tohum Derneği'nden sonra... Işte, ...Slowfoot'la tanıştıktan sonra da... E, Slow Food Şile Palamut Birliği kurduk bizi orada çünkü bir e, birlik olması gerekiyor e, Slow Food'la ilgili bir şeyler yapabilmek o için bir yer evet olmuş o herhalde yani birkaç kişinin bir araya gelip e, orası için bir farkındalık yaratacak hareketlerde bulunması gerekiyor biz onu da e, işte Slow Food Şile Palamut Birliği olarak kurduk e, e, Yeryüzü pazarları zaten e, Slow Food felsefesiyle e, ...kurulan bir üretici pazarları... Hı hı. ...ve bunların e, bazı standartları var... E, işte, ...bu aslında küresel... ...bundan aha, da bahsetmek gerekiyor... Yani ...sadece Türkiye'de yok, değil... ...ört yani markası bir olarak, olarak... ...tabii bu evet. bir network yani... ...bütün dünyada... ...herkes o ağ üye oluyor... Onun, ...bizim üreticilerimiz tamamı oraya... ...Slowfoot'u üyeler üretici olarak... E, ...ve o şöyle bir şey var... ...güzelliği var... E, diyeyim e, ...yereldeki çiftçiyi... ...ve yerel üretimi destekliyor... ...yani bu ne demek... Mesela şey 40 kilometre mesafedeki insanların ürettikleri ürünleri hiç arada bir aracı kullanmadan direkt olarak üretici kendisi e, pazara getiriyor ve kendisi istediği bir fiyattan bunu e, sunabiliyor. Doğrudan, doğrudan, doğrudan sunuyor. Yani tüketiciye çünkü, ya da üreticiye. E, zaten şeyde e, felsefesinde, Ludwig'un felsefesinde e, üreticiyle tüketiciyi koruyan. Adil fiyatlar konuluyor hı hı. zaten. Yani üretici tüketici de bundan memnun oluyor. Ee, arada bir kimse olmadığı için, aracı olmadığı için. Doğru yani aslında <gülüyor> altı çizilen şey en önemli <gülüyor> şey herhalde ben de yanlışlar <gülüyor> düzeltin Yeryüzü pazarında onun yerel ekonomiye olan aslında <gülüyor> büyük katkısı. Evet. Ee, yanılmıyorsam Şile'de köylerde 40 kilometre çapta olan sadece üreticilerin buraya gelmesi mümkün. Ki Şile'nin şeyi çok daha fazla yani Aha. 41 kilometredeki kişi e, mesela Avadaki üreticiler ...Şile'ye, yeryüzü pazarına gelemiyorlar hı hı. şimdi Ayrıca oraya bir pazar açılması isteniyor bir tane daha açı onlar... bir model olduktan sonra evet. aslında orada da devamı mümkün Doğru. Evet. Aracının olmaması çok önemli yani bu en önemli kısmı Aha. üretici için yani tabii ki fiyat dengesinde de Aha. hem üretici hem türetici yararına bir dengelenme oluyor. Biraz ilkelerinden bahsedebilir Aha. miyiz? İyi, temiz ve adil diye özetlenen evet. ilkeler var aslında bazılarından bahsettik Aha. ama nedir bunlar? Herkesin bu iyi gıdaya ulaşmak hakkı olduğunu savunuyor Carlo Petrini. Biz de bu yoldan slow gidiyoruz, evet hı. slow food olarak kurucusu, ee, üreticiyle tüketiciyi koruyan işte adil bir e, politika var, hı hı. herkesi şey yapan. Ee, mevsiminde üretim ee, Çoğunlukla farkında olmamış bir <gülüyor> şey neyin <mevsiminde gülüyor> yani ne zaman? Ya hiçbir zaman bizim e, pazarımızda işte kışın domates, çilek. ...bulamıyorsunuz. Bazen gelen e, misafirlerimiz işte ya bu pazar çok şey işte pek bir şey bulamadık ürünler, diyor. Çünkü onlar için hep böyle dolu dolu kasa kasa e, domatesler, çilekler olması gerekiyor. Bizim pazarımızda maalesef e, demeyeceğim sevinerek tabii ki. Hı -hı. Mevsimsel e, ürün diyor. Doğa o an size neyi sunmuşsa <gülüyor> evet. o var aslında. yüzü pazarında <gülüyor> evet, da. Evet. E, bir de doğaya saygılı üretim mutlaka yapılması gerekiyor. İşte insanları, hayvanları, canları, biyoçeşitliliği koruyan üretimi yapılıyor. Yerel tohum kullanılıyor. İlaç kullanılmıyor. Bunların hepsinin zaten denetlemeleri de yapılıyor. O şimdi akla çok gelen hı. bir soru. Genelde maalesef hı. böyle bir güvensizlik de her zaman oluyor. Şehir hayatının getirdiği şeylerden biri. işte ilaçsız olduğunu söyledik. Yerel tohumlar olduğunu söyledik. Bunlarla hı. ilgili nasıl denetim mekanizmaları var? Şimdi Yeryüzü, Şile Yeryüzü Pazarı gerçekten çok özel. Ben içinde bulunduğum paydaşı olduğum için ne miyim? E, yerel yönetimin öncelikle buna o kadar e, inancı yüksek ki o zaten öyle bir şey olmasa bu başarı elde edilemez. Yani hem hı hı. bir sivil toplum kuruluşunun hem e, yerel yönetimin hatta birkaç tane sivil toplum kuruluşunun bir araya gelip de yönettiği e, evet. pazar olduğunu ben örneğini görmedim. Bilmiyorum siz biliyorsanız bana söyleyin. Çok değerli gerçekten bu ortaklıklar. Evet. <gülüyor> e, zor olmasına rağmen gene de e, bunu başarıyla yürütmeye çalışıyoruz. E, bizim e, denetlemede pazarın üreticilerin tarlasından... Yani pazar standına gelene kadar bir denetimi söz konusu hı hı. ve sadece e, yeryüzü pazarı ile ilgilenen bir tane ziraat mühendisimiz, bir tane de gıda mühendisimiz var. Bu yerel yönetimin bünyesinde çalışan güzel. iki tane arkadaşımız. Yani toprağa ne ekildi, hangi tohum konuldu, ne zaman nasıl işlendi, ne zaman sonlandı hepsini her gün kullanıyoruz. Kontrol ediyorlar tek tek bütün üreticileri. Hı hı. E, sonrasında da hatta kayıt altına alınıyor işte şey, arazisinde neler var neler üretiyor diye. Miktar olarak da tabii ki. O bir bir çok önemli bir bildirim yapıyor galiba tabii, tabii, de, de, Baştan e, ne ekeceğini e, bildiriyorlar. Onlar da onları takip ediyorlar. Sonrasında pazara geldikleri zamanda işte tarlasını o hafta ne gördüyse onların tezgahta, tezgahta olmasını bekliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bu denetim Aha. mekanizması oraya gelen bir türeticinin gönül rahatlığıyla bu iyi, temiz ve adil ilkelerine göre üretilmiş ürünleri orada bulacağının garantisi. Evet. Bunu da tekrar altına çizmiş evet. olalım. Merak ettiğim bir soru şu. Bu gerçekten yerellik e, o bölgedeki ürünleri e, korumak ya da oradaki biyoçeşitliliği korumak için önemli olduğu kadar bölgenin sosyoekonomik e, yapısı üstünde de çok büyük etkiye sahip olma hmm. potansiyeli var. Üreticiler e, nasıl görüyor bu pazarı? Ne değişti hayatlarında? Siz onlarla daha yakın olduğunuz için nasıl bir etkisi oldu oradaki ekonomi üstünde? Evet. E, zaten biz e, doğal ürünler pazarı olarak başladığımızda 3-5 tane kişiyken şimdi 40'a yakın üreticimiz var. Ve e, her şey gitgide artıyor üretici sayısı. Çünkü bu bir diğer insanları motive eden, teşvik eden bir durum oldu. Hem e, ekonomik açıdan hem de e, sosyal bir e, etkileşim oldu hı hı. E, orada. Herkes böyle işte birisi gidiyor ben de gideyim. İşte ben de para kazanayım. Öbürünün ne kadar para kazandığını görüyor da gelmek istiyor. Özellikle e, kadınlar için... Gerçekten onların hayatında çok büyük şeyler açtı. Ben baştan beri onlarla beraber olduğum için öyle farklılıklar gözlemliyorum ki yani inanamıyorum onların geldiği noktalara. Hani internet kullanımından şeyine kadar hiç evet. elinde bir şey yapamayan kişiler. Şimdi bunların hepsini çok rahatlıkla tabii ki bu kullanımların hepsi yeryüzü pazarını tanıtmak için, ürününü tanıtmak için, kendini tanıtmak için. Bir motivasyon işte. ve o, evet. kaynak oluyor. Şeyle yani. pencere böyle şeyle, ufukları o kadar çok açıldı ki. Aileler bir araya gelmeyi öğrendi. Eskiden mesela sadece işte kadınlar köyde ekip biçip eşine veriyordu. O erkek gelip pazarda onu yani öylesine satmaya çalışıyordu. Çok da iyi bir şey başaramıyordu. Şimdi bunun tam tersi oldu. Yani hafta içinde hep beraber çalışıyorlar. Cuma ve pazar günleri yani haftada iki gün bütün aile bir arada standta bulunuyorlar. Hmm. Bazen çocukları da geliyor <gülüyor> Hepsi böyle bir güzel bir vakit geçiriyoruz. Yani çok hmm. bir sosyal bir ortam oldu. Bu çok hoş yani gerçekten elde edilen sonuç bakılınca. Bu tabii iyi bir çok... model olarak hmm. ortada olduktan sonra yani o üretim yapmaya devam eden kişilerin orada kalması hmm. ve hmm. o üretime devam etmesinin aslında hmm. önü açmış oluyor. Ve o da aslında hmm. bölgeyle ilgili birçok ekolojik problemin de çözülmesinde hmm. bir anahtar. Çünkü oralar boşaltılsa, Tabii. orada kimse bir gelecek görmese, orada herhangi bir hmm. yerel ekonomi hmm. modeli olmasa... E, ...oralar işte bir gün bir taş ocağının, hmm. bir gün bir madenin ya da otoyolun e, altında ezilebilir hmm. maalesef. Ama çok... orada gerçekten yaşayan insanlar olduktan sonra, or toprağa bağlı insanlar olduktan sonra... ...bunların da önüne geçmek daha evet. kolay. Çok, çok doğru. Çok doğru. E Şimşile olarak baktığımızda slow food'un da hep böyle öne çıkardığı yerel yerel ürünler var. İlkelerinden bahsettik ama bu pazarda böyle öne çıkan yerel ürünler ne? Şile'nin Şile'nin neler yani Şile'nin bayrak ürünleri neler? En en önemli ürün Şile kestane balı. Onun zaten hepimiz biliyorduk. bundan iki sene önce slow ...böyle e, iki sene de bir... ...çok büyük bir fuarı, festivali oluyor... ...Toprak Ana, Terra Madre uh -huh. günleri diye... E, ...bizi de yeryüzü pazarı olarak... ...oraya davet etmişlerdi... Torino'da, ...Biz de, Torino'da, de, yani evet. uh -huh. biz de e, üreticilerimizi götürdük... ...ve örnek olarak da... ...bir tane kavanoz, kestane balı götürdük... ...işte bal yarışması yapılacak orada dedi... Aa, ...biz iddialı olduğumuz için gittik ama... ...dünyanın her yerine böyle binlerce... ...bal kavanozuna e, tadım yapılıyor... ...ve analiz yapılıyordu... Hani oradaki slow food'un balla ilgili e, bölümündeki bir arkadaşımız bu analizi yaptı ve kendisi de balcı olmasına rağmen ve kestane balışı dedi de, var, şey Hı -hı. İtalya'da da var herkesin kullandığı. He inanamadı yani şey bu kadar yani aroması yüksek ve su oranı düşük bir bal. Ben hiç tatmamıştım dedi. Hı -hı. E, sonrasında zaten e, Kestane balı Slow Food'un bu Nuh'un Ambar Arkov Test dedikleri e, ürün listesine kaydedildi. Şile, oldu. Kestane, evet, balı şile kestane Balı olarak kaydedildi. E, arkasından tabii onun devamı bir şey geldi. E, bu baldan, Kestane Balı'ndan bal sirkesi hmm. yapan bir teyzemiz çıktı mesela ortaya. Hiç... E, sorsanız yani Şileli diğer insanların hiçbirine hiç duymamışlar ve görmemişlerdir bugüne kadar. Yapıldığını da görmemişlerdi. Ve bu var olan bir şeymiş. İşte bu balzamikle hmm. şey yapan bir şey. yani yakın bir sirke, sirke türü. Ee, ve bunun e, yeryüzü pazarı üreticisi e, Fatma ablamız var. O bir gün yaptı, getirdi. Herkes şaşırdı. Ya bu ne böyle diye. Bal sirkesi diyor. Herkes şaşırıyor bal sirkesi. Ve o günde tesadüfen Slow Food'dan bizi ziyarete gelmişlerdi bu yeryüzü pazarı e, denetleme şeyinde. E, oradaki arkadaş baktı. Bal sirkesi nasıl olur dedi. Onu da şimdi Ark Test listesine koyduk. Tabii. Yani böyle bir zincir diyoruz. Yenilikçi <gülüyor> aslında teşvik etmiş. E, e tabii bizim sahibi. bir de porcini mantarımız var. Orman evet, ürünlerinde öyle bir şeyler. Evet, porcini mantarımız var. O da tabii çok değerli bir şey. Gene odun da değeri şu anda çok fazla fark edilmiyor Şile'de Hı -hı. ama bilenler tabii onu Değerini çok iyi anlayayım Evet. Şey Coğrafi testi çok aslında Türkiye'de yaygın olmayan evet. bir şey ama bu ürünler için de aslında düşünülecek yerler evet, evet. arasında herhalde. Evet, evet. Kestane Balı için biz düşünüyoruz aslında. Şile bezini alındı. Hı -hı. Yani yeryüzü pazarında şey yok ama geride o da bizim gıda için. Dışında gıda dışında ürünler var mı şile Gıda dışında demişken. yok. Hı -hı. Gıda dışında ürün gıda yok. Gıda dışında Hı -hı. yok anladım. Biraz da istiyorsanız zamanı tanıtalım şimdi yeterince ilgiyi topladık diye düşünüyorum Şile'deki yeryüzü pazarına Güzel. şimdi buraya gitmek isteyen dinleyicilerimiz de olabilir hangi Güzel. günler kuruluyor hangi saatler arasında Güzel. ve nerede bunu da duyuralım Her hafta cuma ve pazar günleri sabah dokuzda altıya kadar pazarımız yaz kış açık Adres olarak da Çavuş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Pazar Sokanı evet. diye geçiyor. Evet. Ee, Otobüs Şile'de. terminalinin yanı en basit anlamıyla. Şile'nin merkezinde evet, Şile hani aracı olan olamayanlar için de Üsküdar'dan direkt Şile otobüsleri var. Toplu taşımayla var. Hı -hı. ulaşım var. Gelin. Şile yeryüzü pazarı cuma ve pazar günleri 8-18 saatleri arasında Şile'de merkezde diyelim kuruluyor. Hı -hı. Sizleri de bekliyoruz dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok belki üstüne konuşmadık ama dediğiniz gibi yerel ortaklıkları da konuşmak istiyorduk. İleride Nasıl devam edecek bu e, ilişki ya da yaklaşan projeler, hedefler var mı? Neler e, bekliyor yüz pazarını? <gülüyor> ee, zaten Şile Belediyesi ve Şile Belediye Başkanımız bizim e, bu pazara çok önem veriyor. Kırsal e, tarım ve turizme destekleyen bir e, düşüncesi var. Bu olduğu için e, inşallah böyle biz... Devam yeryüzü edeceğiz. <gülüyor> devam edecek evet. çok güzel. Ee, çok çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Ee, yeryüzü pazarını çok ne zamandır ben de konu almak istiyordum. Ee, sizlerle eminim dinleyicilerimize de iyi bir şekilde tanıtabilmiş olduk. Ee, Şile'ye herkesi bekliyoruz İnşallah, diyelim. İnşallah bekliyorum. <gülüyor> çok çok <Abi>. teşekkürler. <gülüyor> E, bu pazarların ardından biz de %100 ekolojik pazarlarımızı da sizlere duyuralım. E, Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmeci'de buğdayın %100 ekolojik pazarlarına da gelebilirsiniz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe. Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış ile teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam